Radîtu billâhi rabbe ve bil islâmi dînâ ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resûle ve Nebiye <gülüyor> Muhterem kardeşlerim çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz öncelikle sizleri alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin selamı ile selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve daha satan bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allahu Azimuş Şan'dan niyaz ediyorum. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi ve barakatuh. Aziz dostlar, muhterem hazirun. Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, hamdolsun. Ve rabb siz kerim kardeşlerimin, Kur'an'ın ayetlerinden azıklanabilmek adına sarf etmiş olduğunuz, bütün gayretlerinizi ecirle mükafatlandırsın inşallah. Kıymetli dostlar, Bildiğiniz üzere Bakara suresinin 78. ayeti kerimesinde geçen hafta işlemiştik ve 79'da kaldık. Ama hatırlarsanız muhterem Hazirun özellikle 78. ayeti kerimenin üzerinde durduğumuzda şunu da hatırlatmıştım. Dedim ki 79. ayeti kerime de dahil olmak üzere Allah Subhanahu ve Teala Tevrat'ı anlayan yani muhatabı olan Yahudilerin ve bilginlerinin Tevrat'ı anlamalarının iki tane yönteminden ve iki cenahından bahsediyor demiştik. 78. ayeti kerimede birinci mentalitenin üzerinde durmuştuk. Ve bugün de kısmet olursa rahman 79. ayette diğerinin üzerinde durmaya çalışacağız. Ama hatırlatmanın fayda sağlayacağını ümit ederek geçtiğimiz hafta 78. ayeti kerimede Tevrat'ı nasıl anlıyorlardı bunun üzerinde durmuştuk. Ve hatırlatmak adına demiştik ki Zan ve emaniye zihniyeti demiştik. Hatırladınız mı aziz dostlar? Yani onlar Allah'ın muradını, ayetini anlamaya çalışırlarken, sahip oldukları mentalite şu demiştik. Noktalı virgül. Zan, kulaktan dolma, Yahutta da emaniye zihniyeti demiştik. Emaniyeyi nasıl tarif etmiştik? Kişinin nefsi ve gönlünün arzularına göre, Allah'ın muradını yorumlaması demiştik. Şimdi bir cenah böyle Allah Subhanahu ve Taala'nın Tevrat'ı anlamak adına sahip olunan mentalitenin bir diğerini ise 79. ayette bize haber vermektedir. Ama tabi Tevrat'ın muhatabı Yahudiler ve bilginler ve onların üzerinden de bizler inşallahürahman Kur'an'ın ayetlerini böyle anlamamamız gerektiğini bugün azık odarak kendimize inşallah sahiplenmiş olacağız. Şimdi arzu ederseniz 79. ayeti kerimeye bir giriş yapalım. Allah Subhanahu ve Teala ayeti celileyi tayyibesinde şöyle buyurur. Fevailul <gülüyor> lillezina yektubuna'l kitabe bi'idihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyshtaru bihi thamanan qalila Fevailuhum mimma katabat eydihim wa veiluhum mimma yaksibun Allahu subhanahu ma'alan bu ayeti de şöyle buyuruyor kerim kardeşlerim Ayetin başlangıç ifadesi çok ilginç Zaten sadece o kelimenin üzerinde dursak ve onu tefsir etmeye kalksak inanın çoklarca saatimizi kapsayacaktır. Allah azza ve celle veil kelimesini Kur'an'da çok kullanmaz. Veil ne demektir? lil mutaffifin ve veil kelimesine aşina olduğumuz değil mi bir kelimedir? Hatta birçoğumuzun ezberinde olan surelerden de aklımızdadır. Veil kelimesi Yazıklar olsun demektir. Veil olsun ona demektir. Ve ne ilginçtir ki Allah'ın ayetlerini anlamak adına sahip olunan mentalitelerden bir tanesine Allah azza ve celle giriş yaparken bizlere haber verirken veil kelimesiyle giriyor. Veilul lehum onlara yazıklar olsun. Veil olsun onlara. Bu inanın Allah Subhanahu ve Taala'nın gadaplandığının zirvesini beyan etmek adına bir ifadedir. Yoksa Allah Subhanahu ve Taala'nın memnun olduğu bir ifade değil. Önceki mentalitenin sahipleri de, zihniyetin sahiplerine de Allah kızdı. Onları da masiyetle itham etti. Günahkar olduklarını böyle bir anlayışın doğru olmadığını söyledi söylemesine ama bu çok farklı Allah veylle başladı. فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Onlar, Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini elleriyle yazdılar. ثُمَّ <gülüyor> يَقُولُونَ Sonra dediler ki, هَذَا min عِنْدِ Bu Allah'ın indindendir. Subhanallah. Bir tasavvur edin. Şimdi belki malum, Basit kelimelerle bunu ifade ediyoruz ama ağırlığını siz tartın. Birileri oturuyor ve Allah Azza ve Celle'nin ayetiymişçesine ayet yazıyor. Hüküm yazıyor ve bunu insanlara Allah'ın ayeti diye pazarlıyor. İlginçtir aziz dostlar. Allahu azimuşşan bu ayetinde üç kere veil diyor veil. Bir... Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetleri diye pazarlayanlara iki yazdıklarına çünkü Allah'a ait değildir o onun için Allah subhanahu ve teala veil olsun o yazdıklarına dedi üç kazandıklarına da veil olsun yaksibun inanın öyleydi o dönemin Bilginleri, iktidarın gönlünü kazanmak adına, otoritenin ve gücün gönlünü keşfetmek adına, razı ve memnun etmek adına onları hoşnut edecek ayetleri Tevrat'a dahil ettiler. Onun için biz diyoruz ki Tevrat, tahrif olmuş bir kitaptır. Öyle değil mi? Öyle. Bunun nedeni ise önüne gelen gönlünün makamının arzuladığı şekilde Tevrat'a ilaveler yapmış. Onu Allah bize haber veriyor. İşte Tevrat'ı böyle anlayanlar da vardı diyor Allahu Azimüşan. Yazıklar olsun Allah'ın ayeti olmadığı halde Allah'ın ayetleriymişçesine pazarlayanlara. Veil olsun onun üzerinden kazanç sağlayanlara. Veil olsun o yazdıklarına. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Tevrat böyle. Tevrat'ın gerçeği bu. İncil de aynı şekilde olmuştur. Bilginler koltuk sevdası, bugünün terminolojisiyle söylüyorum. Makam sevdası, gönüllerini hoşnut etmek adına istediklerini yazmışlar. Ve dahil etmişler Tevrat'a. Ama bugün bu ayetten azıklanabilmek istiyorsak, o zaman bugünün vakasını konuşmak lazım. Peki bugün Kur'an'ın ayetlerine bir şey dahil olmayacak ve bir şeyde çıkarılmayacak olduğuna göre Kerim kardeşlerim, biz bu ayeti nasıl anlayacağız? Tahrif etmek sadece Ayeti ilave etmek ve bir şeyler yazmaktan ziyade Allah'ın muradını tahrif etmektir. Allahu u Azimuşşan ayetinde, hükmünde bir şeyi murat eder kulları için. Sen oturursun onu tahrif edersin. Dersin ki bak Allah böyle böyle diyor Allah'ın muradının aksine insanlara bir şeyi pazarlarsın. Onun için bizim imanımızın gereği Biliyoruz ki Kur'an'ın önünden ve ardından bir şey ilişmez. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Onu biz koruyacağız diyor Allah. Garantörü Allah'tır. Ama gelin görün ki Kerim kardeşlerim. Her ne kadar önünden ve ardından Kur'an'ın ayetlerine bir şeyler İlintilemek söz konusu değilse bile ayetlerin mefhumu ve Allah-u Azimuşşan'ın muradı üzerinden tahrifat söz konusu mu? Evet. Ama bakıyoruz. Bugün Tevrat'ın bilginlerinin üzerinden bir mesaj aldık biz. Oturmuş bilginler birilerinin, iktidarın, gücün Güç sahibini memnun etmek adına Kur'an'ın özür diliyorum Tevrat'ın ayetlerini tahrif etmişler. Ve de bu Allah'tandır demişler. En ilginç olanı bu. Ne diyeceksin sen? Söz sahibi alim. Sözü geçen. Muteber bir insan sizin karşınızda arzı endam eder. Ve derse ki bu Allah katındandır. Ne dersiniz? Değil mi? Onun için Allah veyl diyor. Subhanallah. Vallahi böyle bir şeyin muhatabı olmaktan Allah'a sığınırız. Veyl yazıklar olsun onlara diyor Allah. Bugün. Yine alimler var. Kur'an'ın ayetlerini değerlendiriyorlar bizler için. Ve biz onlardan anlamaya çalışıyoruz Kur'an'ı. Ama görüyoruz ki. Kur'an ayetlerinin ve ahkamlarının üzerinden aynı şekilde tahrifat söz konusu. Bir araştırma yapıyoruz. Olayın üzerinde bir irdeleme yapıyoruz. Görüyoruz ki ortak payda aynı. Menfaat. Yani o dönemin alimleri ve bilginleri de Allah'ın ayetlerini birkaç menfaat uğruna satıyordu. Bugünün alimleri de aynı. Öyle değil mi aziz dostlar? Allah azza ve celle'nin ayetlerini, mukadderatlarını, değerlerini, mefhumlarını birkaç dünyalık menfaat uğruna bugün satıyorlar. Var mı hocam böyle örnekler? Çok. Ben istediğim ki söylediğimizin teorikte kalmaması adına hepimizin bildiği bir örneğin üzerinden Allah'ın ayetleri nasıl tahrif edilirmiş anlamaya çalışalım. Bir vakadan örnek vererek bunu inşallahı rahman aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Hepinizin bildiği bir mesele olduğu için daha da iyi anlaşılacaktır diye ümit ediyorum inşallah. Şimdi bir alim bugünün ayetlerini Allah'ın muradını nasıl tahrif eder buyurun. Beraber seyru alem yapalım. 2013'e götüreceğim sizi. Sisi'nin yapmış olduğu Mısır katliamı desem, hepimiz hatırlar mıyız? Dün gibi hatırlar mıyız? Evet. Niçin? Çünkü bir katliam söz konusu. Binlerce Müslüman öldürüldü, doğru mu kardeşlerim? 2013, daha bir, bir buçuk sene geçmedi üzerinden. Mısır meydanlarında, Binlerce Müslüman katledildi Sisi tarafından. O dönemin savunma bakanı. Müslümanları katletti. Ben size bir rakam vereyim. Binlerce dedim ama notlarımın arasında katledilen Müslümanların sayısı var. Bir yere geleceğim inşallah. İlk önce vakayı resmetmeye çalışıyorum. Allah azze ve celle'nin themenen kallilâ. Açın bakınız kardeşlerim. 79. ayeti kerimenin ifadesidir. Az bir paha uğruna Allah'ın ayetleri olmamasına rağmen Allah'ın ayetleridir diye sattılar. Benim ifadem değil vallahi. Vakayı ediyorum ki anlaşılsın. O gün Mısır meydanlarında katledilen Müslümanların sayısı 2200. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakama göre 248, 278. Subhanallah. Müslüman katliamı. Var mı başka bir ifadesi? Başka bir açılımı yok bunun vallahi. Nereye geleceğim? Şimdi ifade ediyorum. Sisi, Müslümanları meydanlarda katletti. Katliam yaptı. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman'a kanı nedir? Haramdır. Allah Azza ve celle hesap sorar. Bir Müslümanın katledilmesi... Vallahi dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır Allah katında. وَالَّذ۪ي nefsi بِيَد۪يه۪ لَقَتْلُوا مُؤْمِنٍ اَعْضَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ Sahih bir hadis. Az önce verdim tercümesini. Dünyanın yok olup gitmesinden daha azamdır bir tane Müslümanın katledilmesi. 2500'e yakın Müslüman katledildi. Ama şimdi esas... Ayetle ilişkilendirmenizi istirham ediyorum. Sizin örneğini ayetle ilişkilendirin. Allah'ın ayetlerini koltuk sevdası uğruna, menfaat sevdası uğruna, makamı uğruna nasıl satılır? Bununla siz ilintileyin inşallah. El-Ezher desem ne dersiniz? El-Ezher Üniversitesi desem, Mısır'da bulunan, ve dünya devletlerinin Müslümanların ağzını açıp baktığı merak ettiği nelerin söylendiğini her zaman merak ettiği bir merci o üniversitenin mukayeseli fıkıh ana bilim dalı başkanı profesör doktor Saadettin Hilali yazın lütfen profesör doktor mukayeseli fıkıhta ana bilim başkanı olmak İlim gerektirir. Böyle bir adamdan bahsediyorum. Bu adam bir törende şöyle bir açıklama yaptı. Subhanallah. Alim bu adam. Tırnak içerisinde. Şunları ifade etti. Sisi 2500 Müslümanı katlettiğinde. Dedi ki Allah'a ne kadar hamd etsek az. Mısır dedi tarihini tekerrür ettiriyor. Nasıl ki Allah Mısır'a. O dönemde, o tarihte, zamanın behrinde, insanların kurtuluşa ermesi için Harun'u ve Musa'yı gönderdiyse, bu insanları, hani meydanlarda, toplumu, sözde, nasıl diyelim, helaka sürükleyen bu insanları kurtarmak için de Sisi'yi göndermiştir dedi. Buyurun yazılı. Varınca bakın. Bakın. Subhanallah dedi ki ne kadar hamdetsek az nasıl ki o dönemde insanların hem dünyasını hem de ukbasını kurtarmak için Allah Musa'yı ve Harun'u gönderdiyse meydanlardakini de temizlemek için Sisi'yi gönderdi dedi kim bu adam Azhar Üniversitesi'nde mukayeseli fıkıh bölümünde başkan alim mi Bence hakkı ketmeden bir zattan başka bir şey değil. Vaka bu. İşte bu ayetin muhatabı olmamak için böyle davranmamak gerekir. Belki hakkı söyleseydi koltuğundan olacaktı. Makamından olacaktı. Profesörlük ve doktorluk ünvanı elinden alınacaktı. Yerinden yurdundan olacaktı belki doğru mu? Öyle. Ama bir de bu işin ayetin muhatabı olmak var. Doğru mu aziz dostlar? Veyl sözünün muhatabı olmak var. Le kaddar Allah. Allah muhafaza. Allah sizin hakkınızda Allah muhafaza. Birilerinin hakkında veyl diyor. Vallahi bunlardan olmamak için dua etmek lazım. Hakkı söylemek lazım. Muttaki bir alim olmak lazım. Yoksa birkaç menfaat uğruna ثَمَنًا قَل۪يلًا diyor Allah. Kalil kalil. Çok demiyor ha. Az bir menfaat uğruna satanlardan olmamak lazım. Biz buna koltuk sevdası diyoruz değil mi? Amiye ne tabirle. Kendin aramızda biz buna koltuk sevdası diyoruz. Allah'ın ayetleri koltuk sevdası uğruna satılamaz. 2500 Müslümanı meydanlarda katlet sen onu al ayette de böyle diyordu tarih tekerrürden ibaretmiş diye Müslümanlara pazarla Allah bunun hesabını soracaktır hakkı gizlemek ve ketmetmek adına kendimin çok ibret aldığı bir kıssayı paylaşmak istiyorum hani bazen ibretli kıssalar var ya böyle bir şey İnanın kısa çok uzun sürmeyecek ama az önce anlattığım vakayı şöyle bir tarafa koyun ve anlatacağım kısayda onun yanında tefekkür etmeye çalışın. Hakkı gizlemek, güç, otorite kimdeyse ondan korktuğundan dolayı hakkı söylememeyi bu kıssanın yanında anlamaya çalışalım inşallah rahman. Zamanın behrinde padişahın birisi, karşıda birisiyle, öyle diyelim artık, rakibiyle satranç oynuyormuş. Satranç. O misafir de, rakibi de çok önemli bir zat. Padişahla birlikte oyun oynamaya devam ederken hamle sırasında ihtilaf etmişler. Dikkat edin. Masanın bir ucunda padişah, diğer ucunda normal bir zat. Ve oyun oynuyor. Hamle sırasının kimde olduğu noktasında ihtilaf ediliyor. Ama önemli bir müsabaka olmalı ki, orada da ziyaretçi kabul etmişler. Protokol diyoruz ya, veziri var, amiri var, çalışanı var, hizmetkarı var. Oturmuşlar, müsabakayı seyrediyorlar. Dikkat edin. Ama hamle sırasında ihtilaf oluyor. Sıra kimdeydi? Padişah diyor ki bendeydi. Karşısındaki rakip de diyor ki yok hayır bendeydi. Sen oynadın yaptığın hamlenin farkında değilsin sıra bende. Padişah diyor ki bende. Karşı taraftaki adam diyor ki sıra bende. Padişah ayağa kalkıyor diyor ki misafirlerine dönerek ve muhteremler siz maçı seyredin diye sizi davet ettik. Hamle sırası kimde? Ses yok. Ya diyor ki hamle sırası kimde seyrediyorsunuz oyunu madem ihtilaf ettik sıra bende mi onda mı ses yok bu arada kapıyı birisi çalar ve içeri girer dikkat edin o arada padişah yine gürler der ki la be mübarekler oturuyorsunuz maç seyrediyorsunuz musabaka seyrediyorsunuz hamle sırasının kimde olduğunu bilmiyorsunuz söyleyin bakalım hamle sırası bende mi rakibimde mi yine ses yok az önce içeri giren adam daha hamleleri falan görmemiş oyunu da görmemiş padişahım hamle sırası rakibinizde demiş demiş ki la mahalle leha minel i'rab senin demiş irabda mahallin yok sen daha hamlenin kimde olduğunu oyunu görmedin ki dur bakalım bir söz hakkın yok çünkü sen bizim oyunumuzu hiç görmedin az önce girdin hele bir de bakayım demiş Hamle sırasının rakibimde olduğunu nereden bildin? Paşam demiş eğer siz haklı olsaydınız burada hiç kimse sessiz kalmazdı. Herkes padişahım sıra sizde. Padişahım sizde sıra derdi. Ama bu insanlar suskun kaldıysa ve senden korktuklarından dolayı hamle sırasının rakibinde olduğunu söyleyemediler. Hamle sırası rakibinizde demiş. Muhteşem bir şey. Güç kimde? Aman. Hakkı söylemeyelim. Öyle değil mi? Hakik etme delim. Hatta bu ayetin bütüncüllüğünde bakacak olursak tevil edelim. Yorumlayalım gitsin. Cık. Vallahi böyle değil. Allah'ın ayetleri böyle değil. Ama ben istedim ki böyle bir ibretli kıssanın ardından... Zalim karşısında nasıl muttaki bir duruş ortaya konur? Bir misafir ağırlayalım o anlatsın. Tabi bunu çoklarca muttaki alim anlatabilir inanın. Batıldan merhamet dilenmektense asılmayı tercih ederim ve bu son sözümdür diyen seyit kutuplar anlatsın. İns sababı ta, lti teşhiddü fi kül salatın, anlaa ilahe illa Allah, wa anna Muhammed Rasulullah, la yümkün an tekteb kelma batıla. Nhpnu laa nsteslim, nntasir ou nmutdiyän, ömer muhtarlar konuşsun. Vakit namazlarında Allah'ın varlığına ve Peygamberin birliğine hem peygamberi hem de elçisi ve kulu olduğuna şahitlik eden işaret parmağım vallahi batıl adına hiçbir şey yazmayacaktır bizler teslim olmayız nehnu nen tasiru ya biz Allah'tan yardım görürüz ya da şehit oluruz diyen Ömer muhtarlar konuşsun vallahi çok Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmayan Allah'a hamdü senalar olsun. Bu ümmete Allah çoklarca alim bahşetti. Çok. Hangisinden anlatayım diye çok mütereddit kaldım. Ama istedim ki öyle bir alimi anlatayım ve bizler hiç unutmayalım inşallah rahman bize bugün misafir olacak ve bize muttakice bir duruş nasıl sergilenecek hadidu ziyat rahimahullah anlatacak hadid hadidu ziyat rahimeullah Allah ona rahmet etsin haccacın dönemidir uzundur öncesi ama bize lazım olan azlık edinebileceğimiz kısmından hemen bir giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Haccac, hadidu ziyat Ziyad Allahu huzuruna getirir. Ben bunu anlatırken de ayeti böyle, hep tebader edin zihninizde oldu mu? Canlandırın inşallah. Haccacın karşısındadır Hadid-u Ziyad Rahimeullah. Haccac der ki içeri girince Hadid, sen hadidu ziyat Ziyad mısın? De bakayım hadid Ziyad der ki bugün aklına ne geliyorsa sor. Subhanallah. Bugün aklından ne geçiyorsa sor ey haccaç. Çünkü ben makamı İbrahim'de Kabe'dir orası değil mi? Ben makamı İbrahim'de alemlerin Rabbi olan Allah'a şu üç şeyi yapacağıma dair söz verdim. Bir. Bana sorulan her şeyi korkusuzca haykırmak adına. Allah'a böyle bir söz verdim. Hiç kimseden korkmadan her şeyi anlatacağıma makamı İbrahim'de söz verdim. İki, başıma gelen musibetlere sabredeceğime söz verdim. Üç, afiyetteyken de Allah'a şükredeceğime söz verdim. Hacca söz senindir. Sor ne sormak istiyorsan. Ben tasavvurunda güçlük çekiyorum. Zalimliğiyle meşhur bir he, önderin, bir yöneticinin karşısına dikiliyorsunuz. Sor ne sormak istiyorsan. Hodri meydan dercesine. Öyle değil mi istat? Diyor ki beni nasıl bilirsin? Tek soru. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki sen zalimsin. Allahu akbar. Diyor ki sen Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, ihmal eden zalimin ta kendisisin. Diyor ki sen zalimsin. Vallahi başka yok. Diyor ki bunun parmak uçlarını kırın diye emir veriyor. Ayak ve el olmak üzere. Parmaklarının hepsini kırdıktan sonra Hadidu Ziyad Rahimahullah hala diyor ki sen zalimsin. Diyor ki bunu bağlayın. Zebanileri mi diyelim artık? Yaverleri mi diyelim? Ne diyelim? Cellatları mı diyelim? Diyor ki bu sopayla ona vurmaya başlayın. Caferdir bunun ravisi. Diyor ki üzerinde sopa kırılıyordu mola vermeden yenisiyle devam ediyorlardı o sopa kırılıyor yenisi geliyordu vallahi onlar Hadide işkenceye ne zamana kadar devam ettiler biliyor musunuz diyor ki etleri kemiğinden lime lime ayrılana kadar Haccaca demişler ki bu öldü herhalde diyor ki bana zalim dedi o ölmedi onu diyor sokaklarda sürüyün Sokaklar da Sürümeye başlıyorlar. hadud Ziyad Rahimahullahi. En sonunda sahibi ravinin Cafer diyor ki Onu biz bir kenarda itilmiş bulduk. Orada bırakılmış bulduk. Vardık yanına dedik ya Ustad El Hadid. Ne istersin? Dedi ki su. Biz suyu almaya gittik. Dedi ki döndüğünde şehit olmuştu. Kaç yaşında bu alim? Bileniniz var mı? Ben söyleyeyim 18 yaşında. Allahu akbar. Allah'ın ayetlerini sattı mı? Satmadı. Birkaç menfaat uğruna tevil etti mi? Vallahi etmedi. Hakkı korkusuzca haykırdı ve Rabb-u Teala'nın huzuruna onun razı olduğu şekilde kavuştu. Rabbim bizlere de böyle anlayışlar ikram etsin. Bakınız. Kazancına veil dedi Allah. Yazılana veil dedi Allah. Allah'ın ayetleri olmadığı halde Allah'ın ayetlediridir diye pazarlayanlara da veil dedi Allah. Böyle olmak yerine hakka haykırmak daha hayırlı değil mi? Allah'ın veiline muhatap olmak ne kadar kötüle kadar Allah siz tasavvur edin. Allah bizleri bu halden ve bu anlayıştan mentaliteden muhafaza buyursun. Tabi bu ayetin ardından 80. ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala yine İsrail oğullarının üzerinden şöyle sesleniyor bizlere. وَقَالُوا لَمْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Kul, at taktım. Evet falan yuclufa Allah'a aheda. An, teqlulun ma la Onlar dediler ki diyor, beni İsrail'den için Allah Subhanahu Teala bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacaktır. <gülüyor> Subhanallah. Nasıl bir izan değil mi? Birazdan bahsedeceğim inşallah. Nasıl bir mantalite? Şuna bakın. Onlar dediler ki diyor, bize. Bu Yahudiler, Beni İsrail aynı zamanda. De dediler ki bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacak. Subhanahu ve Teala diyor ki de onlara. Onlar Allah katında bir ayrıcalıkları mı söz konusu? Yani Allah'la onlar ahd bir sözleşme mi yaptılar? Öyle ya. Hani biz ona ne diyoruz? sokak ifadesiyle terminolojisinde torpil diyoruz ha. Doğru mu? Daha belki anlaşılır olsun diye söyledim. Allah nazarında onların bir iltimasları mı var? Ahd. Ki Allah sözünde durucudur diyor ayet. Yoksa yoksa onlar Allah azza ve celle'nin hakkında bilmediklerini mi söylüyorlar? Ayet böyle bitiyor aziz dostlar. Şimdi Ayet-i Kerime'nin şerhine ve izahına geçmeden önce bu mentaliteyi daha iyi anlattığını ümit ederek Araplarda malum bir sözü paylaşmak istiyorum. Diyor ki Araplar, acrau min ذُبَابٍ İnanın sadece bu atasözü bu Yahudi mentalitesini anlatmaya vallahi yeter. İnanın samiyetle söylüyorum min <gülüyor> zubab sinekten daha küstah ve cüretkar demektir. <gülüyor> At sözüne girmiş. Şimdi bir sinekten daha küstah ve cüretkar. Niye böyle demiş? Araplar çünkü sineği bir şöyle düşünün. Sinek neye konmaz? Her şeye cüret eder. Kendisi mini minnacıktır. Doğru mu? Filebine konuyor. Aslan yani. Belki pençesinin zerresi yapmaz. Aslanın tepesine bile konuyor sinek. Onun için cüretkarlığına mal ederek birilerinin cüretkarlıkta böyle sınırı açtığını gördüklerinde ''Ecra'u min zübebin'' derlermiş o adama. Şuna bak ya. Küstahlık için de söyleniyor. Cüretkarlık için de söyleniyor. Bu ayeti izah etmek adına inanın bu yeter. Şu cüretkarlığa bakın ya. Sen kimsin? Senin Allah'la sözleşmen mi var? Allah söylüyor. Bana ateş dokunmayacaktır diyorsun. Allah'ın narını hafife alıyorsun. Öyle değil mi? Allah'ın ateşini hafife alıyorsun. Bu ne cüret? Cüretkarlıkta sineği geçmiş mi? Epey bir yol almış. Onun için Yahudi mentalitesinin üzerinde duracağız inşallah. Cehennemi hafife almak. Bir de bunun üstüne üstü küstahça bize zaten Allah katında böyle bir torpil var der gibi birkaç gün haricinde bize ateş dokunmayacaktır. Allah bizi affedecektir. Allah'ın nazarında bizim bir farklılığımız var demektir bu ayet. Birileri yansa da Allah bize ateşi müstahak kılmayacaktır. Allah'la bizim aramızda farklı bir ilişki var demektir bu. Nasıl bir cüret ya subhanallah. Biz buna torpilci zihniyet diyoruz. Senin Allah katında bir torpilin yok ki. Birazdan okuyacağım inşallah. Allah azze ve celle bizi imanımızdan ve amelimizden hesaba çekecek. Herkes ki sen de bu dairelere muhatap bir insansan, beni insansan, Allah katında hiçbir farklılığın söz konusu değil. Yaşlı bir amca bunu ifade etmek adına Allah'ın nazarında hiçbirimizin böyle iltiması olmadığını anlatmak adına Allah Azza ve Celle'nin nazarında iman ve amel hususunda hiçbir torpilimizin olmadığını anlatmak adına. Amcanın bir tanesi köyde zamanın behri yine. Eskilerden elektriklerin falan olmadığı bir zaman diliminde. Mescitlerde ne yakılırdı camilerde? Bu kandiller yanardı malum. Tam böyle namazdayken hacı bir tanesi de yolda gelip giderken Yolumu daha kolaylıkla göreyim diye el feneri taşırmış yanında. Namazdayken tam imam tekbiri getirmiş. E, kandiller sönüvermiş. Tabi bunu ayakta olup da tarif etmek var aslında ama namazdayken bizim el fenerli olan hacı amca cebinden el fenerini çıkarmış. Yakmış. ikinci veyahut da üçüncü saftan en ön safa doğru ilerlemiş. Ama eli bağlı bir eliyle de tutuyor feneri. En ön safa doğru varmış. İmamın görebileceği ve de cemaatın görebileceği şekilde de feneri koymuş. Tekrar ağır ağır adımlarla namazda saf tuttuğu yere geri dönmüş bizim hacamca. Namaz bitmiş tabii. Namazda da devam etmiş bizim hacamca herkesle birlikte. Namaz bittikten sonra imam koluna girmiş, kenara çekmiş hacamcayı. Demiş ki amca, sen miydin ben namazda tam dikkat edemedim göremedim ama sana benzettim o demiş namaz sırasında el fenerini gelip de önümüze koyan sen miydin diye sorunca biraz övünerek tabi demiş ki bendim ben koydum onu demiş hacı amca demiş namazını sen iadetsen iyi olur amca demiş ki niye Demiş, namazda hareket ettin amca ta ikinci üçüncü saftan en ön safa doğru yol aldın tekrar bir de geri geri gittin Değer cemaatla birlikte namazını ikmal ettin olmaz demiş yani. Olmaz. Hacamca tabii böyle bir ifadenin üzerine çok kızmış. Demiş ki seni kadir şinas bilmez seni demiş. Demiş ki vallahi ben namazımızın ve ümmetin selameti için yaptım bunu. Allah bana bir şey demez demiş. Tabii kılmamış namazını bizim hacamca. Ama şimdi hacamcanın bu vakası Allah bana bir şey demez olur mu ya Subhanallah? Yani ümmetin ve namazımızın selameti için yaptım diyor. Sanki Allah Azza ve Celle onu amelinden hesaba çekmeyecek. Sanki onun Allah Azza ve Celle tarafından takhit edilmiş, sınırlandırılmış, hadleri, hududları belirtilmiş bir namaz değil. Vallahi Allah senden onun hesabını soracak. Şimdi Yahudi mentalitesi ve Beni İsrail mentalitesi de bunun benzeri değil mi? Allah bize bir şey yapmaz. Bizim bir ayrıcalığımız var der gibi. Ama öyle değil. Allah Subhanahu ve teala iman ve amel konusunda kimseye iltimas geçmemiştir. Geçmeyeceğini de bize Peygamber aleyhi salatu ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kızı Fatıma'nın üzerinden bize öğretmiyor mu bunu? Öğretmiyor mu? İltimasın olmadığını, torpilin olmadığını, herkesin kendisinin imanı ve ameli boyutunda hesaba çekileceğini, bir peygamber kızı dahi olsa Allah'ın iltimas etmeyeceğini, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Fatıma radıyallahu anhanın üzerinden bize bunu öğretmiyor mu? Hepimizin bildiği bir hadis değil mi bu? Müslümin sahip bir hadistir. Takhir etmiş olduğu bir rivayettir. Ey kızım Fatıma babam peygamber diye güvenme sakın. Allahu akbar. Yahudi mentalitesine bak. Bizim peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmete emanet bıraktığı mentaliteye bak. Allahu akbar. Diyor ki kızım Fatıma baban peygamber diye güvenme sakın. Allah senden kulluk adına ne istediyse yerine getir. Eğer Allah'tan nefsini satın almazsan vay sana vay Fatıma vallahi baban peygamber de olsa seni kurtaramaz. Lafız aynen böyle. Vallahi böyle. Baban peygamber de olsa Fatıma. Eğer ki Allah'a kulluk borcunu yerine getirmezsen babayın sana yapacağı hiçbir şey yok. Var mı iltimas? Yok. İman ve amel dairesinde biz Allah Azze ve Celle'nin nazarında beni Adem eşittir. Yaptığımız ve imanımızdan ve her şeyimizden Allah Azze ve Celle hesap vereceğiz. Bu ayetin en büyük azığını söylüyorum. Çok şeyler çıkarttınız belki. Çok şeyler öğüt olarak ve öğretici olarak aldınız. Ama ben söyleyeyim yine. Bugünün azığını bizzat ben söyleyeyim. Cehennemin narını hiçbir cüret göstererek hafife almayacağız. Aziz dostlar ve muhterem hazirun. Biz cennete iman ediyor muyuz? Elhamdülillah Biz cehenneme iman ediyor muyuz? Elhamdülillah Yani biz cennet ve cehennemin varlığına iman ediyoruz Ve Allah azze ve celle'nin bizi imanımızdan ve amellerimizden ötürü hesaba çekeceğine de iman ediyor muyuz? Tekrar dirilmeye iman ediyor muyuz? Yaptıklarımızın neticesinde cennet ya da cehennemle karşılaşacağımıza da iman ediyor muyuz? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ayetine iman ediyor muyuz? Allah iman ediyoruz. Allah kendi zatına yemin ediyor. Çoklarca okudum bu ayeti. Defaatlerce okudum belki. Kendi zatına yemin ederek diyor ki biz onların yaptığı her bir amelin hesabını soracağız. Bunun neticesinde son durak ya cennet ya da cehennem. O zaman cüretkar davranmayacağız cehennem ateşi için. Subhanallah. O ateş bizi ürkütecek. Ümitle değil mi? Ümitsizliğin arasında bir yol tutacağız. Onun için bize en büyük öğretisi bu ayetin bu olsun. Cehennem narını hafife almayacağız. Bir de Yahudi mentalitesine bakın subhanallah. Allah diyor bizze diyor biz şey torpilliyiz. Birkaç gün müstesna onu da söylemeyi ihmal etmiyorlar. Bize ateş dokunmayacak. Bu Allah'ın narını cehennem narını ciddiye almamak demektir. Ama biz ciddiye alalım olmaz mı inşallahürahman. Çünkü defaatlerce yine söylediğim önceki derslerimizde ben de belki rutin klişeleşmiş bir cümle oldu ama hatırlatıyorum inşallah. Ne dedik? Yawmul kıyame, cennet ve cehennem bilinci ve bunun akıllarda, zihinlerde idrak edilmesi ameli koordine eder. Biz amellerimizden hesaba çekilmeyecek miyiz? Öyleyse bizim amelimizi bir şeyler koordine ederse ve Rabbu Teala'nın rızası doğrultusunda hareket etmemizi sağlarsa bize cennet vallahi uzak değil. Onun için gelin cehennem narı bize cenneti yaklaştırsın. Doğru mu? Aziz dostlar cehennem narı bize cenneti yaklaştırsın İstediğim ki bir sahabe bize bunu en güzel şekilde anlatsın ve inşallah bugünkü dersimize de bu şekilde nihayetlendirelim ne dedik en büyük azık en büyük öğüt olarak cehennem narını hafife almayacağız bu konuda sinekten daha cüretkar olmayacağız Vahyin muhatabı Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Çok şeyler söylemek mümkün bu sahabe hakkında. Bu sahabe aziz dostlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve kendisine gelip Ya Abdullah şu şu ayetleri okur musun dediği sahabedir. Ya Resulallah Kur'an sana inmişken ben mi sana Kur'an okuyayım? Der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu peygamber senden Kur'an dinlemeyi de sever ya Abdullah dedi sahaba. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu an çarşıya gittiği zaman işi var ya çarşıda ilk önce demirci dükkanına uğrarmış. Demirci dükkanına. İlginç ya. Sizce niye? Diyor ki dakikalarca Abdullah İbni Mesud'un kendine rivayetidir. Hiçbir şey almaya da girmem diyor demirciye. Sadece o diyor hani kordan çıkardığındaki kızgın ateş var ya. Vallahi diyor amelimi koordine etmesi için dakikalarca sadece diyor nara bakıyorum. Çarşıda diyor ondan sonra işlerimi hallediyorum. İşte bu sahabe anlatacak şimdi. Cehennem narına cüretkar davranmayan bir sahabe. Ki Allah onlardan razı bu hassasiyete bakın. Kıyasını da varın gelin biz yapalım. İşte bu Abdullah İbni Mesud. Ara sıra demirciye gidip de o nara bakıp cehennem ateşini hatırlayıp da amelini koordine eden Abdullah. Radiyallahu an bir gün mecliste otururlar. Sahabelerde vardır. Bir gün sahabenin bir tanesi aynı mecliste otururken yine Abdullah İbn Mes'ud da hazırdır o mecliste. Şu ayeti okur. Ashabul yeminimâ ashabul yemin der bu ayetin bu kısmını okur ve der ki tercümesi şudur kitabı sağından alanlardan bahseder bu ayet ne mutlu o sağından ve sağlığı olanlara der Allah. Ayet bu. Ashabul yeminimâ ashabul yemin. Der ki o sahabe, der ki vallahi ben bundan bile olmak istemiyorum aslında. Başlar diğer ayet okumaya. Yani sağcılar vardır ya sağından alanlar. Bunlar kazanmıştır aslında. Bunlar başarılı olmuştur aslında. Bunlar imtihanda muvaffak olmuşlardır aslında. Ama sahabe bu ayeti okur, hemen ardından şunu söyler. ''Ula'ike'l mukarrabun fi cennatin na'im, min minel evvelin.'' Daha sözü bitmeden bu ayeti okur. Bu sağcılardan bile olmak istemiyorum. Tek bir muradım vardır. Mukarrab olmak istiyorum. Mukarrab, Allah'ın yakınında, en yakınında olanlar demek. Yani sağ zaten başarılıdır ama hedefini yüksek tutmuş sahabe. Olaika'l mukarrabun fi Na'im. Onlardan olmak istiyorum diyor. Sözünü bitirdiği vakit Abdullah İbni Mesud sözü hemen alır. Der ki kardeşlerim, içinizde var ya içinizde Subhanallah kendisini kastederek isim söylemez. Der ki içinizde birileri var ki ''Vallahi imkanı olsa tekrar dirilmek istemez.'' Der ki Abdullah İbni Mes'ud, ''Vallahi akibetimden emin olmadığım için toprak olmayı tercih ediyorum.'' Hiç isim vermeden. İçinizde birileri var ki, ''Ah bir imkan olsa ki olmadığını bilir.'' Çünkü ona iman eder. Allah tekrar bizi diriltecektir. Yaptıklarımızdan hesaba çekecektir ama öyle serzenişte bulunur. Der ki imkan olsa içinizde öyleleri var ki tekrar dirilmeyi istemiyor. Akibetimden emin olmadığım için vallahi toprak olmayı tercih ediyorum. Bu sahabe kim? Abdullah İbni Mesut. Niye anlattım? Yahudilerin cehennem narı konusundaki cüretkarlığına bak cennetle müjdelenen radıyallahu anhum ve radu an dedi o sahabelerin içerisinde olan böyle bir mübareğin cehennem narı konusundaki anlayışına bak bu ayetin en büyük öğretisi ne bize şimdi tekrar ediyoruz Cehennem narında cüretkar olmayacağız. Yaptığımız ameller koordine edilsin istiyorsak Abdullah İbn Mesud gibi bir demirci bulacağız. Bakacağız ateşe. Allah bizi öylelerden eylesin. Onun için Allah'la bir sözleşmemiz, sözleşmemiz var mı? Yok. Yani bize bir torpil geçecek mi Allah? Geçmeyecek. Bunu bize kim öğretti? Peygamber aleyhissalatu vesselam. Kimin üzerinden öğretti? Fatıma validemiz üzerinden öğretti. İltimas yok. Allah Azze ve celle bizim imanımızdan ve amellerimizden bize hesaba çekecek. Rabbim ayeti celilelerini hakkıyla anlamayı ve amel etmeyi bizlere nasip etsin aziz dostlar. Rabbim cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin. Rabbim bizlere hem bu dünyada hem de ukbada saadetler ihsan eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın, sebat kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Ve selamun alel mürselin. Alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.